Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındasınız. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Şu anda hemen telefon hattımızda Oktay Tan var. Kendisiyle Soma'yı ve genel olarak e, iş güvenliği konularını konuşacağız. E, efendim e, Oktay Bey merhabalar. Merhabalar efendim merhabalar buyurun. Ee, sanıyorum e, sesimizi e, uzakta olmanıza Diliyorum. rağmen ra, ra, evet. rahat, rahat alıyorsunuz değil rahat, mi? Rahat alıyorum. Evet. Evet. E, Oktay Bey, e, sizinle evet. e, oldukça genel e, bir çerçevede konuşmayı arzu ediyorum. Çünkü e, Soma üzerine e, bir haftayı aşan bir süredir, sekiz gündür oldukça detaylı yayınlar yapılıyor. E, evet. Hem e, televizyonlarda hem radyolarda. Hem de yazılı basında. Bu nedenle oraya ilişkin detaylardan çok Türkiye'de iş güvenliği sorunu ne boyuttadır? Bu konudaki yasalar hangi çerçevede problemin önünde engeldir? Hangi boşluklar vardır? Burada bir genel değer, değerlendirmenizi rica ediyorum efendim. Evet. Estağfurullah efendim. Şimdi şöyle biliyorsunuz e, Türkiye'de e, SGK'nın e, istatistiklerine baz alırsak e, 1 milyon 530 bin üzerinde sigortalı var. Yani özel tektörde çalışan bir işverene hizmet adliyle bağlı olarak çalışanlar. Evet. E, bu iş yerleri de e, 1,5 milyonun üstünde. 1 milyon 530 bin. Şimdi bu kadar e, sayılar yükseldi. Ve yine istatistiklere baktığınız zaman her gün 4 kişi ölüyor. 6 kişi yaralanıyor. E günde 170-180 arasında iş kazaları geçiyorlar. Demek ki bunun önüne geçebilmesi için e, öncelikle devletin denetiminin biraz e, daha düzgün, daha etkili olması gerekiyor bana göre. Bir, bir, evet. bir de yani denetim sisteminin bir zafiyet var. Bir de e, iş güvenliği yeni getirilen yasayla yani 6331 sayılı yasa son derece iyi, çok güzel, her şey var ancak işletilmesi dediğim gibi denetimlere bağlı. Bu denetimlerin zafiyeti nedeniyle gerek iş güvenliği uzmanları gerekse işyeri hekimleri de bu kanun uygulanmasında da bir takım aksaklıklarla uygulayamıyorlar. Bu aksaklıkların başında ne gelebilir diye baktığımız zaman bu iki grup yani iş yeri hekimleriyle iş yeri e, iş güvenliği uzmanları iki patron arasında sıkışmış vaziyette. Bir patron e, o iş yerindeki yani çalışmakta olduğu bağlı olduğu ortak sağlık güvenlik birimindeki patron. tam çıkarsak yola yönetmelik var bu iş güvenliği ile ilgili. Yönetmelikte diyor ki, dokuzuncu madde sanıyorum, görevlerin arasında ve başında tespit ettiği eksiklikler veya uygunsuzlukları yazılı olarak işverene bildirmesi gerekiyor. Evet. Bunu bildiriyor. Belli bir süre veriyor. Eğer özellikle hayati tehlike arz eden bir durumda varsa, bu bu iş tarafından belirlendi ve bir de makul süre verdi. Dedi ki de şu kadar süre içerisinde bunu giderilmesi gerekir dedi. İşveren yapmadığı takdirde, maliyet diye tabii yapmadığı zaman bunu çalışma ve iş kurumuna bildirmek zorunda. Şimdi bildirse ne olacak, bildirmese ne olacak? Bildirmese tamamen yetkisini kullanmadığından dolayı asli kusurlu hale dönecek. Bildirirse işinden olacak. Şimdi böyle bir çarpıcı bir manzara var. Şimdi denetime dönelim tekrar. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı denetim. Denetimlere baktığımız zaman orada da bir çarpıklık var. Şöyle ki, şimdi biraz önce söyledim 1.530.000'in üzerinde iş yeri var. Bu iş yerlerinin dökümü de aşağı yukarı şöyle. 270.000'e 275.000 civarında çok tehlikeli iş yeri sayısı var. 350 bin civarında tehlikeli iş yeri sayısı var. E, geri kalan 900 bin küsur da az tehlikeli iş yeridir. E, demek ki e, toplam işte 1,5 milyonun iş yerinin denetlemesi lazım. Ve baktığınız zaman yani gerçek rakamlara 600 tane iş e, iş müfettişi var. E, teknik yani mimar mühendis olanlardan ve bu işçi sağlığı, iş güvenliği konusunu denetleyecek olan kişiler 600 tane. Bu 600 tanenin tümü yetkili değil. Bir kısmı yardımcı ve yetkisi yok. Bir kısmı yardımcı yetkisi var. Ama diyelim ki hepsi yetkili olsa yani ustalaşmış duruma gelseler ayda 20 tane teftiş yapsa bir yılda 240 teftiş yapıyor. 600 kişi 144 bin kişiyi 144 bin iş yerini denetleyebiliyor. Oysa çok tehlikeli iş yeri sayısı biraz önce söyledim 275 bin. Yani, yani çok tehlikeli iş yeri bile denetleyemiyor. Sonra bir ara bir baktım inşaat iş yeri mesela 186 bin tane iş yeri var. En çok e, inşaat e, da ölen kişilerin sayısı yani yüzde %36 ürünlerin %30'a 30 yakını Ölenlerin %30'u Pardon Bunlar inşaat işçisi Yani inşaat işçilerini bile Denetleyemiyor Demek ki burada bir Denetimle ilgili devletin Yerine getirmesi gereken Birinci derecedeki Yükümlüğü yerine getiremiyor Yerine getirmeme nedeniyle iş kazaları Her gün aynı boyutta devam ediyor Ve böyle devam edip gidiyor O halde ikisinin bir düzeltilmesi lazım Düzeltilmediği takdirde hmm. bu işin içinden çıkılacağını sanmıyorum ben. İsterseniz e, siz e, benim bu söylediklerimin dışında sorularla daha... Evet edelim. efendim ben hemen şunu soracağım bu ILO sözleşmesinde iki tane madde var 167 evet. ve 176. 176 birisi inşaatla ilgili öbürkü de madenlerdeki iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili evet. Türkiye bu iki maddeyi kabul etmedi ve imzalamadı şimdi dönüp evet. baktığımız zaman sizin de uzmanlık alanınız inşaat inşaatta inanılmaz bir ıı, işçi ölümleriyle karşı Ölümleri karşıyayız. Yok, evet. Sadece ölümler değil iş kazalarının sonucunda gerçekleşen ıı, yaralanmalar, Daha sakat kalmış. kalmalar ıı, evet. ve ıı, ömür boyu ıı, işten elden ayaktan ıı, kesilme ıı, olayları var. Şimdi bütün var, bunlara evet. baktığımız zaman bunun bu hem imzalamamanın hem de... Ee, bu şeylerdeki e, inşaatta ve madendeki e, durumun e, bir gerekçesi olması lazım değil mi? Yani neden biz senelerden evet. beri bunu imzalamıyoruz? Bunu evet sanki evet. böyle bir kasıtlı gayret içindeyiz. Kasıtlı bir... Çaba içindeyiz bunları imzalamamak için nitekim buna ilişkin yani bu kasta ilişkin resmi açıklamaların da yapıldığını biliyoruz ama buraya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Şimdi diyelim ki parlamentoda görüşmeler başladı madenlerle ilgili son derece önemli kararlar aldık bunu uygulamaya geçirdik. Ee, ama e, geride inşaat ve gene sizin mesela verdiğiniz rakam e, hakikaten ciddi boyutta 275 evet. bin, e, bin e, tehlikeli e, ve çok tehlikeli işleri yok. Evet çok tehlikeli iş yeri var. Herhalde yani bunun içerisinde madenler ve inşaat işleri, Onlardan bir kısmı. Evet. evet. Onun dışında tabii ki işte e, akar yakıtla şey imalat ilgili, sanayi var, tatile evet. var. var. Tabii, evet. tabii. Şimdi aslında bütün Türkiye çapında çok büyük bir olaydan bahsediyoruz. Yani bu sadece tabii ki iş güvenliği uzmanları. E, kanalıyla engellenebilecek e, bir e, sorunda değil yani ne kadar kanunu çıkartırsanız çıkartın işte siz evet. çıkmış olan bu sonra evet e, Çık... o, evet o kanun şeylerde dosyalarda kalıyor evet kalıyor siz kanunun çok iyi olduğunu eksiklikleri olduğunu evet, belirttiniz eksiklik yok evet. gayet iyi evet yalnız işte biraz önce söylemiştim bir örnek de vermiştim ee, işte iş güvenliği uzmanı eksikliği belirtiyor. ile duyuruyor işverene. İşveren yerine getirmediği takdirde Çalışma Bakanlığı'na bildirmesi lazım. Evet. Oradan sonra bir cümle daha koyması lazım. Yani kanunda sadece kısım yok. Yani Bildirdi. Peki bildirdikten sonra ne oluyor? Çalışma Bakanlığı'na bildirince hemen gelir işi durdurur ve bildirimi yapanlar hakkında herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde değil de bu kişilerin özlük haklarına dokunulmaz gibi bir takım hükümler de konması lazımdır. Onlar noksan. O bakımdan iş güvenliği uzmanları bu kendisi yetkisini, yani yasanın verdiği yetkiyi kullanamıyorlar. Evet. Evet, yani şimdi, şimdi dönelim şeye, e, uluslararası sözleşmeler biliyorsunuz, e, eğer kabul edildiği takdirde kanun niteliğindedir, mutlaka uygulanması lazım. Aynı 6.331 gibi olacak. 6.331'de de bir sürü hükümler var. Ona bağlı çıkartılmış yönetmelikler var, yönetmeliklerde çok güzel hükümler var. Hiçbirisi uygulanamıyor. O nedenle ben yine dört dolaşıp devletin denetimine etkili olmadığı sürece ne ilo sözleşmelerinin ne de kanunların uygulanacağı kanısında değil. Evet. O bakımdan bu iki sistemin yani Çalışma Bakanlığı'nın denetimiyle ilgili sistemin bir de iş güvenliği uzmanlarıyla ilgili sistemin iyileştirmeye bir, bir, bir gidilmesi lazım. Şöyle ki diyorum şimdi biliyorsunuz işte mutlaka biliyorsunuzdur 1963 yılına kadar teknik eleman eksikliği vardı iş müfretişlerinde Çalışma Bakanlığı'nda. İşin yürütümü ile ilgili yani sosyal tahsil yapmış olan müfettişler vardı, iş müfettişleri. Çalışma bakanlığında. onlar yapıyordu işçi sağlığı ile iş güvenliği nezaketinin denetimini. Ama 1963 yılında 174 sayılı bir kanun çıktı. İş Sağlığı Genel Müdürlüğü bağlı iş güvenliği müfettişliği kadroları oluştu. Ve bunun müfettişlerin kadroları da Sosyal Sigortalar Kurumunda yer alıyordu. Ödemelerini onlar yapıyordu. Yani e, finansmanını Sosyal Sigortalar Kurumu sağlıyordu. Evet. Nedeni de e, iş güvenliği ile ilgili, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili e, önlemlerin iyi takibi ve yerine getirilmişse ve e, dediğimiz gibi işte yaralanmaların önlenmesinin önüne geçilmişse kime yarayacaktı? Sosyal Sigortalar Kurumu'na. Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu yani işçi Yaralandığı zaman tedavi edecek. Sakat kaldığı zaman sürekli iş görmezliği bağlayacak. Öldüğü zaman eş ve çocuklarına yahut da bakmakla yükümlü olduğu kişilere aylık bağlayacak. Şimdi bu tamamen e, sosyal sigortalar kurumunun giderlerini etkiliyor. İyi e, şekilde e, kanunları uygulatılırsa sonucu sosyal sigortalar kurumuna yarayacağı için bu fetişler oraya maaşlarını alıyorlardı. Şimdi ben buradan çıkışla zaten bu uygulama 10 yıl devam etti. 74 yılında ne kadar? 74 yılından sonra işler tabii değişti. Kadrolar bakanlığa alındı. Ve bugün bu kadar gelmiş oldu. Ha şimdi geriye dönüp ki bu en azından iş sağlığı, iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri maaşlarını yine sosyal sigortalardan, kurumundan, yani şimdiki sosyal güvenlik kurumundan alacak şekilde bir sisteme, sisteme uygulanması lazım. Öyle bir sistem uygulanması lazım diyorum. Evet. Yani çünkü öbür türlü siz e, e, güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğunuz kurumun e, evet. patronundan e, evet. veya şirketinden para alan sıradan bir eleman konumuna düşüyorsunuz. Elemansınız, evet. O o derse uygunacak, demeksa uygulanmayacak. Evet. Diyelim ki inşaatta en çok e, ölümler nereden düşmez. Evet. E, kenar boşluklarda, e, deşeme üzerindeki e, asansör boşlukları, saç boşlukları, merdiven boşluklarından düşmeler en kaynaklanıyor. Yani bu, bu, bu nedir? deşeme kenar boşluklarının kenarını korkutulup çevrilmesi, deşeme üzerindeki boşlukların da ya kapatılması ya da kenarlarını korkutulup kapatılması. Şimdi bu hem işçilik gideri hem de malzeme giderine ilişkin. Bunu yapmadığı için, yani bunu yap diyor diyelim iş güvenliği uzmanı, yapmıyor. Çünkü karşılığı parasal ve gider. Maliyet Tarından. yani. Evet maliyet. Bu maliyeti karşılayamadığı için iş ve en uzmanını Artık uzmanlığı e, döşeme üzerindeki korkulukları yapmadan e, döküme, beton dökümünden müsaade ediyorsa e, düştüğü zaman o sorumlu olacak. Evet. Ama yapmayan, korkulu yapmayan, iş veren sorumlu olmuyor. Bu, e, yani yeni şey, uygulamalar üzerinde konuşursak eğer. Ama o bakımda şeyden mutlaka e, katılımcıların değişik olması lazım. Evet. Şimdi benim, benim düşüncem bu evet. Evet. Şimdi efendim biliyorsunuz iş sağlığı ve iş güvenliği meclisimiz var ve e, her ay düzenli olarak e, bu e, işçi ölümlerini, iş kazalarını, iş Kadalarını cinayetlerini yayınlıyor. evet yayınlıyor evet. ve tabii onlar da ancak tespit edebildiklerini yayınlıyorlar. Şimdi o kadar enteresan ki 2013 yılında toplam 1235 ölüm olmuş. Bunun 294'ü inşaatta, 92'de i̇nşaat madende. Evet. evet, yani inşaat her zaman özellikle de bu inşaat başta. furyası ile birlikte her zaman başta. 2014'te ilk dört ayın sonuna kadar, Mayıs ayı dahil değil, ilk dört ay Nisan sonuna kadar 396. Bunun 108'i evet. inşaat, 12'si maden. Yani e, bu hızla giderse e, inşaat tabii ki maden şimdi bir anda e, başa geçmiş oldu bu Var, Somadaki evet. 331 e, vatandaşımızı kaybettik. E inşaatta bu hızla giderse geçen yılı e, çok daha aşacak bir ee, ölüm bakanlığıyla karşı karşıya kalacağız karşı ve evet. yani bunlar istatistikler bu istatistikler tabi devletin elinde de var çalışma ve e, sosyal güvenlik bakanlığının elinde de var ben mesela buraya gelmeden önce bu programa girmeden önce Çalışma ve Sosyal Bakanı'nın parlamentodaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasını konuşmadım. dinledim. Evet. evet yani enteresan bu konuşmayı dinlediğiniz zaman bu Soma'daki hadisenin veyahut inşaatlarda gerçekleşen ölüm vakalarının evet. Türkiye'deki işte geçen yıl 1235 olan bu yıl ...ilk dört ay içinde 396 olan e, ölüm e, vakalarını açıklamanız mümkün değil. Çünkü her şey her, pırıl pırıl yerine getirilmiş e, bakanın ifadesine göre. Yani e, hala bu kadar duyarsızca bir yaklaşımın ve e, bir e, sorumluluğun üstlenilmemesinin... E, ...örneğini başka bir şekilde, başka bir yerde, başka bir ülkede görmek herhalde mümkün değil ve... Bu e, sadece madenlerle ilgili olarak alınacak kararlarla da önlenebilecek bir şey değil. Burada açık bir şekilde devletin, hükümetin e, bir tercihiyle karşı karşıyayız herhalde çünkü... Başka türlü niçin siz gidip İLO sözleşmesini imzalamazsınız? Ee, neden iş güvenliği konusunda bunca uzmanın defalarca e, yazmasına rağmen e, bir değişiklik yapmazsınız, önlem almazsınız, uygulanabilir evet. hale getirmezsiniz? E, ve e, sonuçta tabii ki e, işletme sahibini ipe çekeriz. Ondan sonra da her şey biter. Depremde de öyle yapmadık evet. mı? Evet. Müteahhit Aynı, peşinde aynen, koştuk aynen. yani. Ee, ama e, sorumluluğu olan e, birçok kurumun e, bu sorumluluklar karşısında hesap vermesini e, sağlayamadık. Maalesef durum bu. yani e, Peki mesela hazır e, mecliste bu konular konuşulurken sizce ele alınması gereken ve mutlaka gerçekleştirilmesi gerekenler var mıdır ve bunlar şöyle bir kısa sıralama yaparsak öncelikleri evet. itibariyle nelerdir? Şimdi birincisi biraz önce söylediğim gibi iş güvenliği uzmanlarının bir statüye kavuşması. Evet. Yani bunların e, bağımsızlaştırılması gerekir. Bağımsız bir kuruluşa devri gerekiyor. Bana göre de e, e, e, bağımsız olabileceği yer e, Maaşını, sosyal güvenlik korumundan almalı. Ee, Başbakanlığa, pardon, e, yüksek denetleme kurulu gibi, cumhurbaşkanına bağlı gibi e, bir e, yüksek denetleme Kurulu'na ya da bir, bir yüksek denetleme kurulu bağlı bir kuruluş haline getirilmesi gerekir. Evet. Bu konuda bir kavmi hazırlanması gerek. Ve yüksek denetleme e, kuruluna bağlı olması gerekir diyorsunuz evet, yani. Evet. Çünkü onlar da aynı şekilde. Yaptılar. Sosyal güvenlik kurumu bile kesmez artık evet. diyorsunuz. Evet, evet. Artık onu Çalışma Bakanlığı'ndan çıkartılmaz. Evet. Çünkü ya da pardon ortak sağlık güvenliklerinin maden şirketler tarafından açılıyor. bunların da mutlaka paralarını şeyden olması lazım, sosyal siyasetler konumda olması lazım. Çünkü aynı şeylerde olduğu gibi sağlık işletmelerin olduğu gibi eczaneler nasılsa paralarını e, sosyal güvenlik kurumundan alıyorlarsa elbette ortak sağlık güvenlik e, kurumu da oradan almalı ama şey olursa, bunların, e, olarak da bunların yönetim biçimi ortaya yüksek denetleme kurumuna bağlanmış olmuş olması lazım. İkincisi e, şeyin Çalışma Bakanlığı'nın kuruluş kanununun diklen Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerinin özellikle işte istisal iş güvenliği konusunda denetim yapan denetim elemanlarının e, bunların da e, sadece yasal mevzuata uyumu denetlenmemesi ayrıca şirket talimatlarına uyup uyumadığının denetlenmesi yine aynı şekilde proaktif veyahut reaktif puanlama sistemiyle risk değerlendirmesi yapması lazım yapıldığında yani kontrol gerekir. Proaktiften kastınız nedir Oktay Bey? Ya şimdi proaktif ön, önlem alma. Evet. Yani olay olmadan önce önlem alma ve aktifte olay olduktan sonra alınması gereken önlemler. Evet. Yani bir Ama risk ya değerlendirmesi, değerlendirmesi yapıp risk değerlendirmesi yaparken evet. bu iki göz önüne alıp risk değerlendirmesini denetlemesi lazım. Evet. Halbuki gidiyorlar e, müfettişler e, risk yaptın mı o da onlara böyle sayfalarca kitap halinde risk denetiminin yap, yapıldığını ya, risk tesliplerinin yapıldığını gösteriyorlar o da tamam diyor. Evet. Oysa onların tek tek nasıl çalıştığını nasıl e, alınması gereken önlemlerin ne şekilde yerine getirildiğini gözle gördük, tek tek onların denetimin o şekilde yapılması gerekir. Yani denetimler dediğim gibi masa başında yapılan. işte yasal mevzata uyumu var mı yok mu? Ona bakıp gelmiyor. Ona bakıp geliyor. Onlar da haklı. Çünkü az sayıda tek var. Yetişemiyorlar. Ama tabii bir program yapılamadığı için bu şekilde. Yani çok tehlikenin çok tehlikeli olanları var. O da kolay yapabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınladığı listelere baktığımız zaman hangi iş kolunda en çok ölümlü iş kazası varsa oraları denetimin en başına alması lazım, oraları denetlemesi lazım. Ama yapılmıyor. Evet, bu da evet. Bu, bu da çok enteresan tabii. Evet. evet. Şu an itibariyle çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında teftiş yapan uzman sayısı da bir garip. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. 600. 6 evet. tane, tane. Evet, 6. Ama bu 600 600'ün yani 600 kişinin içerisinde e, bir kısmı var. Onlar daha yeni alındığı için yetkisiz bir, bir iş yür e, yanında denetim yapıyor. Evet. Yani, yani e, imza yetkisi değil. yok. Yok, sayının içinde değil. Yani 600 yemeyiz ona. Evet. Yani belki de 500 civarında yetkili olanlar var 500 kişi yapıyoruz denetimiz. Evet sadece Ondan... sadece evet. bu sizin verdiğiniz e, çok tehlikeli sınıfına giren 275 bin e, e, <gülüyor> yetmiyor mümkün yetmiyor değil yani. mümkün değil. E, Tabi yani bir ayda 20 tane test yapabilir miyiz? Yani en en kabada olanı en hızlı olanı 20 tane yapar. Evet bunu siz tane, kendi şekilde çarptığınız zaman 240 yapar. Evet. 240'ü 600 ile çarparsak 144 bin yapıyor. Neredeyse yarısı. Yani evet. çok tehlikeli işlerin yarısını denetleyebiliyorlar. Bütün fetişler oraya verilse. Evet. Bu çok tehlikeli sınıfı içine siz inşaatı da katıyor musunuz? Elbette. Elbette. Evet. Yani esas o şimdi sayıya göre 186 binin inşaat işleri. Evet. İnşaatta her şey evet. dahil midir? Yani bu e beş katlı veya bir katlı bir e, yapıda... E, yani şimdi, şimdi diyelim ki en başta gelen yüksekten düşme kazaların başında. Evet. E, malzeme düşmesi, elektrik iş kazaları yansın ve diğer iş makinalarının neden olduğu kazalar. Bunlar da <gülüyor> kazalar. Evet. Şimdi bunlara baktığımız zaman yüksekten düşme, yüksekten düşmeyi eee Yapı işleriyle ilgili yönetmelikte tanımlı yapmış. Seviye farkı olan her yer, seviye farkı olan yerde çalışma yüksekte çalışma olarak tanımlanıyor. Yani 50 santimlik yükseklikte bile çalışsanız ismi yüksekte çalışmadır. çalışma yüksekte çalışmayla ilgili önlemler alınması lazım. Buradaki düşmeler de şeydir. yani düşmeyle ilgili iş kazasıdır. Evet. O zaman bir katlı da olsa bir inşaat düştüğünü düşülebiliyor. Ee, i̇şte elli katlı da olsa yüz katlı da olsa oradan düşülebiliyor. Hepsi de yüksekten düşmenin içerisine giriyor. O bakımdan inşaatın ister bir katlı olsun ister 150 katlı olsun hepsinin şeyleri ve riski aynı. Riski değişmiyor. Evet. O zaman işimiz oldukça zor görünüyor Oktay çok Bey. Zor, çok zor. Çok zor çok yani zor, bir yandan şey. yetişmiş eleman bulacaksınız. Bir yandan ııı ee... Denetleme kurullarına bağlayacaksınız bu şeyleri. Evet. Yani gerçekten çok zor ve çok zor. bu böyle 3-5 tane parlamento toplantısıyla geçiştirilebilecek e, bir, bir şey değil. Çünkü ben de devletten biliyorum. Evet. evet. evet. İşin çizimi biliyorum. Evet. Evet. Yani e, ne olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca biliyorum, siz de denetimlere evet. katılıyorsunuz. Yani çok evet. enteresan bir rakam verdiniz. Bir e, teftiş uzmanının, bir denetim uzmanının bir ay içinde gerçekleştirebileceği maksimum adedi verdiniz ki e, hakikaten korkutucu. Evet. Yani 240 tane sonuçta şimdi, şimdi, bir yılda denetlemiş oluyor. Evet. Teftiş. Evet. Evet. evet. Peki efendim size çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ee, sağ olun efendim. verdiğiniz sağ bilgiler olun, için. Evet, evet e, biz e, bu Peki, konu Kaldı aslında daha çok dertli olan yerler var. Doğru. Ama onu ayrıca konuşabiliriz. Ayrıca konuşmamız lazım. Doğru evet. efendim. Peki. Evet. Çok çok teşekkürler. İyi günler, teşekkür İyi, günler evet, İyi günler Oktay Tam Bey. Sağolunuz. Ben İyi günler Hoşçakalın efendim. Evet. Oktay Tam ile görüştük. Programımızın birinci bölümünde. Ee, şimdi ikinci bölümüne geçmeden önce bir müzik parçası dinleyeceğiz. Müzik Come all you young fellows, young and so fine Seek not your fortune in the dark dreary mine It'll form as a habit and seep in your soul Till a stream of your blood runs as black as the coal as a dungeon, damp as the view, dangerous double, pleasures are few, where the rain never falls, the sun never shines, it's dark as a dungeon, way down in. And the ages shall roll That my body will blacken And turn into coal Then I'll look from the door Of my heavenly home And pity the miners Digging my bones.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 Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Şimdi de e, hukukçu arkadaşımız Erbay Yüca'ya bağlanacağız e, ve kendisinden e, hukuki duruma ilişkin bazı bilgileri almaya çalışacağız. Tabii konumuz gene e, Soma e, aldığımız takdirde de... E, bu önümüzdeki dönemde e, karşılaşılacak sorunlar nelerdir, e, neyle e, karşılaşabiliriz bunları öğreneceğiz. Bu arada aynı zamanda e, Burhan Erdin Bey'le de görüşeceğiz. Madem Mühendisleri e, Odası İstanbul Şubesi e, yönetim kurulu üyesi. Burhan Bey'den de Maden Mühendisleri Odası'nın yaklaşımı ve çalışmaları konusunda bilgi almaya çalışacağız. Şu anda sanırım Erbay Yüce ulaşmamız mümkün değil. Burhan Erdin Bey'e ulaşmak için bir telefon var. Denemesi yapmamız gerekecek. Evet efendim biz birinci bölümde iş kazaları sonucunda gerçekleşen ölüm adetlerini vermiştik. Bunlara artık iş kazası mı iş cinayeti mi demek daha doğrudur. Evet. Gerçekten öyle çünkü göz göre göre karşılaşılan bir takım e, sorunlar var bilinen sorunlar var riskler belli buna rağmen önlemlerin alınmaması e, önemli bir e, sıkıntı olarak gündeme geliyor. Evet e, dün itibariyle e, Cengiz Aktar e, programcımız Cengiz Aktar'ın e, bir yazısı vardı tarafta. Taraf gazetesindeki bu yazıda Türkiye'deki durumu hem özetlemiş hem risklerden bahsetmiş hem de karşılaşabileceğimiz yeni sorunlarla ilgili görüşlerini aktarmış. Taraf gazetesindeki bu yazısını Cengiz Akdar'ın okumanızı tavsiye ederiz. Kömür öldürür ee, süründürür e, diyor Cengiz Aktar 20 Mayıs 2014 Salı günü e, yazmış olduğu yazıda e, üç tane veriden bahsediyor. E, birincisi bir e, kurtarma ekibinden İmbat Ağaç'a Sözlerini aktarmış. Ocağa girdiğimizde gaz sensörleri çalışmıyordu. Mademde görev yapan işçilere sensörlerin neden çalışmadığını sordum. Üretimi yavaşlattığı için kapatıldığını söylüyor, söylemiş işçiler bu soruya karşı. Ee, Katliam Mahalli Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi'nde çalışan bir diğer madenci denetleme yapılacağını bir hafta önceden haber alıyorduk. Ocak içerisinde her şey bir hafta içerisinde mevzuata uygun hale getiriliyordu demiş. Ee, tabii ki bir üçüncü veride Meclis Başkanlığı'na 23 Ekim 2013'te verilen e, Soma Maden Ocakları ile ilgili önerge 29 Nisan'da AK Parti'nin oylarıyla ...reddedilmişti... ...bunu da zaten e, medyadan... ...oldukça detaylı olarak biliyoruz... ...şimdi aslında... E, ...problemin nereden kaynaklandığı... ...konusunda... E, ...bir e, paragrafı da... ...var... E, ...bu da önemli... ...fosil reji, e, enerji fakiri... E, ...bir ülke olduğumuzu... ...belirterek... ...ama aynı zamanda güneş ve rüzgar sayesinde... ...yenilebilir... ...yenilenebilir enerji zengini... ...olduğumuzu belirtiyor... Ee, ve e, buna rağmen kömürün baş olduğunu söylüyor. Üretimde bugünkü enerji e, üretiminde bugünkü doğalım yüzde 48 doğalgaz, yüzde 17-21 ithal ve yerli kömür, yüzde 21-27 e, HES ve eser miktarda da rüzgar, enerji ve jeotermal ...kullanıldığını belirtiyor. 2023'te... ...kömürün payının... ...yüzde 30 olmasının hedeflendiği... ...ve vasıfsız yerli kömüre... ...öncelik verilmesinin... ...öngörüldüğünü belirtiyor. 2012'de de... ...kömür yılı... ...ilan edilmiş olmasının... ...bugünkü sorunların... ...temel nedenlerinden... ...birisi olduğunu da söylüyor. Tabi bunlara... Ee, özellikle e, 2004 yılından itibaren e, madenlerdeki e, e, çalışmalarda e, çok o, yaygın hale getirilmiş olan e, ve e, devlet tarafından e, özel şirketlere e, hem özelleştirme hem de taşeron firma kullanımının açılması ile birlikte ee, bu kazaların arttığını da eklememiz lazım. Ee, evet, şu anda telefon hattımızda e, bağlantıyı gerçekleştirebiliyoruz. Ee, evet, ee, sanıyorum önümüzdeki haftalarda da Somayla ilgili görüş e, görüşleri almaya devam edeceğiz. Ee, evet, şu anda telefon hattımızda Burhan Erdin Bey var. Burhan Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Ee, size ancak ulaşabildik. Gerçi daha geç bağlanmayı planlıyorduk ama e, erkene almak durumunda kaldık. Burhan Bey e, Maden e, Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesisiniz ve Soma Madenlerinde de beş e, arkadaşı Kaybettiniz Maden mühendisi arkadaşı hepimiz kaybettik tabi ee, başınız sağ olsun efendim sağ şimdi mecliste görüşmeler başladı ee, gündeme evet. nihayet alındı maden mühendisleri odası olarak bu görüşmeleri izleyebiliyor musunuz parlamento toplantılarına katılabiliyor musunuz Şimdi biz İstanbul şube, e, temsil ediyoruz Hep Ankara'da da arkadaşlarımız var Ankara'daki arkadaşlarımız da muhtemel onları takip ediyorlar. Evet. Yani şunu söyleyeyim ben, bir söyleyeyim, ee, biz maden mühendisi olarak zaten e, bu konunun içinde izli, hem izleyici, hem e, aktif, hem e, öneri sunan e, yapıcı, e, yapıcı faaliyetler gösteren bir kurumuz zaten. Evet. Yani biz bu maden kanunu, istatistik maden kanunu değil, e, istatistik güvenlik kanunu yapılırken de e, önerilerimizi, görüşlerimizi, raporlarımızı verdik. E, yönetmeliklerle ilgili, e, yayınlanan yönetmeliklerle ilgili hep e, görüşlerimizi, düşüncelerimizi bir güne kadar hep verdik. Zaten bizim e, rap, vermiş olduğumuz raporlar zaten web sayfalarımızda bir kısmı yayınlanıyor. Evet. Zaten orada da bakarsanız bu konularla ilgili sürekli görüş üreten bir kurumuz. Zaten bu konuyla ilgili profesyonelileri içimizde taşıyan bir kurumuz. Yani madencilik sektörü ve iş güvenliği alanları zaten bizim e, üyelerimizin çok yoğun, görev aldığı alanda. Evet, yasal olarak da böyle çok... bir hakkınız var değil mi? Yani evet. mühendis olduğunuz çok... takdirde A sınıfı e, iş güvenliği ya, o, tüm tüm branşlar için geçerli. Tabii. Ama bizde şöyle bir şey var. Bizde bu konuda birikim çok fazla. Evet. Yani bizim e, genel meslek grubumuz itibariyle ve genel alanımız itibariyle zaten arkadaşlarımızın yaptığı işlerin e, bir kısmı üretim bir kısmı güvenlik. Yani biz güvenlik hiçbir zaman e, ikinci plana atamıyoruz mesleğimiz cevabı. Evet. Dolayısıyla bu konuda birikimlerimiz çok fazla, ee, birikimli arkadaşlarımız çok fazla. Bu konuda biz sürekli e, rapor düzenledik. Yıla, e, bunu her, her seferinde de e, bakanlıklara, çalış, e, ilgili kuruma, hükümete ve ilgili diğer kurumlara bunları biz ettik. Yani bunları biz kendi işimizde de saklamadık. Bunları evet. hep paylaştık. Fakat bu paylaşımın sonucunda e, sonuçları yani gelen yasal boyuta baktığınız zaman bunların bir kısmı yansıdı bir kısmı yansımadı Biz hep bu konularda itirazımız var bu konularlarda çalıştık ve şimdi işte biliyorsunuz Türkiye'de şimdi yeni bir maden kanunu ve yeni bir iş sağlığı güvenliği mevzuatından bahsediliyor. ve bu, bu da çok bayın bir durum yani bugüne kadar hep doğru yaptığını savunan bizim zihniyet bugün artık bunların düzeltilmesi gerektiğini söyleyen bir niyet haline geldi e bunlar da tabi ciddi olarak artık bunun değerlendirmesini de ben kamuoyuna bırakıyorum açıkçası. Yani e, ne oldu da e, zaten biliyorsunuz bu mevzuat ile ilgili ifadeler daha yeni yeni, yeni, yeni baş, söylenmeye başlandı. Ama e, bak birkağı edin e, olduğu günlerde e, bizim hiçbir kusurumuz yok. Biz denetimleri yaptık, mevzuatı yaptık diye, derken bugün artık mevzuatı düzelteceğiz, e, denetimleri tekrar toparlayacağız denen bir Yapıyor, Burhan Bey hala yani bunu, hala evet. aynı aynı şeyler söyleniyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan'ının konuşmasını evet. bu, bu programa 15-30'da girmeden önce parlamentoda yaptığı evet. konuşmayı dinledim ee, evet. yani hakikaten hay, hayret verici bir durum var neleri ne kadar iyi yaptığını ne kadar doğru yaptığını bakanların evet. nasıl çalıştığını ve Kanunları getirdiğini, denetimleri getirdiğini e, izah evet. ediyor ki yani bu korkunç bir şey tabii yani. E... Efendim size bir şey söyleyeyim ben yani bu konuda e, buna hemen ileride bir şey yapayım. Yani e, çok iyi yaptı, e, denetimi de çok iyi yaptığını söylüyor değil mi efendim? Evet. evet e, bugün evet. denetim yapılan yer, Mart'ta denetim yapılan yer Mayıs ayında 3001 kişinin hayatıyla hayatına mal oldu. Tabii, Mart'ta tabii. yapılmış bir denetim evet. bu. Yani denetim yaptık ama böyle denetim yapılmasın o zaman. Yani her evet. denetim böyle yapılacaksa e, denetim hiç yapılmasın. Efendim. Yani bu e, ben bir de şimdi diğer boyutuna. Yani iç denetim var, dış denetim var. Yani bu devletin yapmış olduğu dışarıdan denetim iş yerlerini. Bir de içeriden denetleyen iş güven uzmanları var. E, kurumların içinde e, bu görevi yapan, e, işverene bağlı e, görev yapan iş güvenli uzmanları var. Bir de e, bir garabet de burada var biliyorsunuz. Yani bu garabet de bu uzmanların yeterliliği ve yetkinliği konusunda ee, siz e, bu konuda e, e, iş güvenliği uzmanları da oluşturdunuz. E, bunlar da denetleyecekler ama ben size şunu da söyleyeyim. Bu e, iş yönetimi yapan iş güvenliği uzmanlarının durumu e, o sonu kömürünü denetleyen e, iş müfettirişlerinin hiç farklı değil. Evet ne o anlamda, da anlamda söylüyorsunuz bunu? Yetkin, yeterliliği anlamında söylüyorum efendim sayı olarak değil. Yani evet. sayı olarak şu an 90 bin iş güven uzmanı yaptıklarını söylüyorlar ve bunu da başarılı olarak kabul ediyorlar ki üstelik e, iş güvenli uzmanlarının sayısı bundan bir sene önce 2 bin civarıydı. Bugün 90 bin oldu yani bir senede siz 45 kat yükselen bir e, iş alanı gördünüz mü duydunuz mu? Evet. Yani e, iş, iş güven siz eğer 45 bin katına çıkardınız bir e, sayıyı e, nasıl çıkarabilirsiniz 45 katına veya 30 katına biraz belki tam ben rakamları istatistikteki rakamları söyleyemem genel ortalama rakamları söylüyorum. Evet C yani, sınıfını oturt... e, C sınıfını yetkilendirdiler ha. ve bir anda yetkilendirdiler. Evet aynen öyle oldu. Evet, sayı yaptırdılar. Muazzam bir sayı oldu ve 90 bin yaptık diye bu bakanlık bunları övüniyor işte Bakan e, bugünkü konuşmasında da ben dinlemedim ama siz söylüyorsunuz bunları böyle yaptık. Bunlar, peki bunları yaptı ama nasıl yeterli mi içeriği dolu mu boş mu? Bakın e, bu kişiler. Ee, şu an e, 90 bin dediğimiz iş güvenliği uzmanı içinde ben oran vermek istemiyorum ama büyük bir kısmı bu konudan bir haber insanlar. Bu konuda hiçbir birikimi, deneyimi olmayan insanlar. Ve bu insanları siz tersanelere, madenlere, kimya sektörüne ve e, inşaatlara gönderiyorsunuz. Bu işin en sonundaki iş yerlerine gönderiyorsunuz. En üstü iş yerlerine gönderiyorsunuz. Yani burada e, bunları yaptık tamam. Ama bunlar ya, ya, yapılanlar doğru mu bir de onu sorsunlar kendilerine. Evet ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii çok yeni aradan 8 gün geçti Burhan Bey. Ee, ve evet. e, aslında e, belirttiğiniz gibi senelerden beri konuşulan, senelerden beri söylenen e, birçok şey var. Hazırlanan raporlar var. Ama bugün evet. parlamentodan öncelikli olarak maden mühendislerinin bekledikleri nelerdir? Yani acil olarak Çıkması gereken bu sadece maden sektörüyle ilgili bir şey değil maden işkoluyla ilgili bir sorun değil tabii ki inşaattaki tabii, tabii, tabii, tabii, e, durumu tabii, tabii. biliyorsunuz programımızın birinci evet. bölümünde e, Oktay Tan ile birlikte o konudaki e, detayları verdik sayılardan bahsettik ama maden evet. mühendislerinin şu anda yüreği bütün Türkiye'de e, Türkiye gibi e, yanıyor. Ee, parlamentodan evet. bir beklentiniz var mı? Bu beklentiniz nedir? Öncelikli olarak yapılması gerekenler nelerdir? Tabii şunu da soracağım. Ee, tam da bugün 19. Kömür Kongresi'ni başlattınız. Maden Mühendisleri evet, Odası evet. olarak. Ee, enteresan evet. bir şeyle de karşılaştık. Ee, mesela e, kömür.maden.org.tr sitesinde... Kongre ve sergi belirtilen tarihlerde düzenlenecektir deniyor. Kongre programında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır deniyor. Ben listeyi izlediğim zaman, programı izlediğim zaman tabii ki birçok detayı görmek mümkün. Ama tabii ki bunu belki de merkezdeki arkadaşlara sormak lazım ama... ...hem buranın gündemi açısından, hem İstanbul Şube'nin gündemi açısından... Önümüzdeki günlerde acilen devreye girmesi gereken önlemlerin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi e, tabii e, bizim bu, bu e, Soma gündeminde konuşulan şeyler, yani bunların bir kısmı e, defalarca tekrar edildi ama ben kısaca bir iki tanesini özellikle vurgulamak e, istiyorum. Bir tanesi. Hep işte bizim iş güvenliği ve teknik mezarası dediğiniz kavramı yerine getiren mademlerse arkadaşların işverene bağımlı olması. Evet. Bağımlı olan işverene de şey yapması, ona hizmet etmesi, maaş aldığı yeri denetlemesi. Bir defa bunu biz yıllardan beri günden de tutuyoruz. Her rapor her yaptığımız çalışmada bunları hükümet tehditlerine ve ilgili arkadaşlara aktarıyoruz ama bu mesela düzelmedi bugüne kadar. E Bunun inşallah düzeltirler. bunu düzeltilmesini bekliyoruz. Onun dışında e, taşeronluk olayı yani taşeronluk olayı e, alt işverenlik olayı e, bizim e, gene e, sektörümüzün kanayan yaralarından bir tanesi e, bunun e, düzeltilmesini düzenlenmesi gene bizim taleplerimiz arasındadır. Bunun içinde iş güvenliği artık e, özellikle 2014 itibariyle ciddi bir ramp yani bugün biliyorsunuz 2014 itibariyle çok ciddi bir iş güvenliği sahası ortaya çıktı yani çünkü Tüm çalışanlar iş güvenliği kapsamına alındılar. Evet. Ee, Bugün e, eskiden 50'nin üzerinde ve sanayide olan işyerleri sadece iş güvenliği kapsamındayken artık 2014-1 Ocak itibariyle e, tüm işyerleri, e, burada hizmet sektörü, sanayi sektörü fark etmiyor. E, 50'nin 50 altı, 10'un üstü, 10'un altı fark etmiyor. Tüm işyerleri iş, e, iş güvenliği kapsamı içine girdi ve dolayısıyla e, burada bir hizmet var. Hizmetin ticarileşmesi var. Biz bir de buraya, buna ciddi olarak karşıyız Bu iş güvenliği hizmetinin Ciddi bir rant haline gelmesi Burada artık iş güvenliği bu kadar ticarileşmemesi gerekiyor Bu kadar ticavileşen bir iş güvenliğinde insan hayatını ne kadar Koruyabilirsiniz Bu konu var Onun dışında bu iş güvenliği uzmanlarının durumu var İş güvenliği uzmanların yetişmesi Eğitimleri Yeterli mi yetersiz mi Bu 180 saat eğitimde bir gün iş güvenliği uzmanı yapıyoruz 180 saat şekil e, şekten yapılmış bir iş işgüven uzmanlığı eğitimi ile e, gerçek manada bir işgüven uzmanı yetiştirmek mümkün değil. E, bu işgüven uzmanları da profesyonelleri bırakılması veya bu programların yeniden düzenlenmesi, yenilenmesi gerekiyor. Bu evet. anda ciddi bir itirazımız var. Evet. Evet. E, bakın e, 9 Temmuz 2013 yani evet. neredeyse 11 ay önce veya 12 e, ay önce. Ee, evet. Somaya gidiyor. Bakan e, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Işıklar evet. bölgesinde aynı şirketin evet. e, yeni aldığı kömür madeninin açılışında bir konuşma yapıyor. İf i̇ftarını işçilerle birlikte açıyor ve e, evet. madenlerin Türkiye'nin refahı anlamına geldiğini belirtiyor. Türkiye'nin evet. refahını bozmak isteyenlerin de Türkiye'nin siyaset tarihinde her zaman olabileceğini ama bunlara takmayın kafanızı diyor. Kafanız karışmasın, gönlünüz bulanmasın. Bizler Allah'ın izniyle sizden aldığımız desteklerle beraber Türkiye'nin nasıl 10 yılda gayri safi milli hasılasını 3 katına çıkardıksa önümüzdeki 10 yılda da sizlerle beraber bunu daha yükseğe çıkaracağız diye konuşuyor. Şimdi bu konuşmanın bir tek mesajı var. Hiçbir engel tanımayın, hiçbir sınır tanımayın. Üretimi arttırmak için elinizden geleni yapın. Yani ...bugünkünün beş misli e, iş sağlığı ve güvenliği e, e, şeyi yapsak bile, e, evet. denetimcisini atasak bile... E, ...hükümetler ve devlet bizzat böyle yapmaya kalktığı takdirde, bunu devam ettiği evet. takdirde bir çözüm bulmak mümkün değil. Yani bunu nasıl kıracağız? Madem mühendisleri bu konuda ne düşünüyor, ne yapacaklar? Çünkü Şimdi çok efendim, net biliyorsunuz, zaten... bakın ne oldu... Evet. E, maliyetler çok yüksek. Maliyetleri düşürebilmek için hatta doğalgaz maliyetinin altına düşürebilmek ve yerli e, kömürü kullanabilmek için e, bütün sahalarını e, taşerona verdi. Taşeronlarla evet. da bir anlaşma yaptı. Her ay evet. bana şu kadar... Ton kömürü sağlayacaksın dedi. Yani devletin bizzatihi zorlayarak yaptığı bir şey. Şimdi mesela dayıbaşı sistemini bilirdik ama ben 1950'li yıllarda Yaşar Kemal'in romanlarında, 60'lı yıllarda Yaşar Kemal'in hikayelerinde Adana'daki işçilerin dayıbaşları ee, olarak bilirdim şimdi bir baktık madenlerde bunlar hortladı yani bu eskiden olan bir düzen miydi ee, 2004 öncesinde olan bir düzen miydi ne diyorsunuz yani efendim, dev, devleti nasıl zaptı rapt altına alacaksınız tamam iyi, efendim, güzel. Şimdi şöyle ha. bir şey var ee, bu ben aynen sizin e, bu üretim e, zorlamasına aynen katılıyorum. Sizin dediğiniz dayıbaşı düzeni de zaten altı işveren düzeniyle bir farkı yok zaten aynı düzen. Evet. Onu biraz şekil tabii, değişmiş yani. Tabii, tabii. Yalnız şu şeye bir özel hatırlatma yapmak istiyorum. Yani üretim zorlaması gel zaten bugün Türk şeyde bakın bu Soma'daki kömür işletmesiyle ilgili biliyorsunuz bakan da diğerleri de Apple'ın örnek işleri olduğunu söylerdi, değil mi? Evet. yani çok, çok mekanize, Tabii çok, canım e, akademiden yani, gelen e, büyük so profesörlerimiz de aynı şeyi söylediler. yani evet. e, bir, bir tane sigara içen insana tahammül edemeyen e, koskocaman Aa, profesör e, evet. oradan e, şeyi savunabilmek için inanılmaz laflar etti. Sonradan anladık sebebini meğerse e, fakültesinde e, donuşma kurulu danışmanlık üyesiymiş. Danışmanlık. Mutlaka evet, maddi doğru, bir doğru. desteği de vardır yani işçilere i̇şte verilmeyen efendim, para akademiye verildi anlaşılan. Onu söyleyeceğim şimdi. Evet. E, bakın, burada e, işçinizdiniz mi bu firma ile ilgili e, güvenlik boyutuna şöyle yatırım yapıldı. Dikkat edin, e, bunun e, çok iyi olduğu söylenirken hep şeyler söylenir. Üretimi şöyle ikiye katladı. Üretimi yaparken şöyle mekanize ekipmanlar kullanıldı. Üretimi yaparken ee, şu e, tahkimat modelleri kullanıldı Dünyanın en iyi tahkimat modelleri kullanıldı gibi e, Cümleler duyduk biz evet. e, Ama e, üretim yaparken Güvenlik için şu kadar yatırım yapıldı e, Otomasyon için şu kadar yatırım yapıldı e, Ben duymadım açıkçası Siz duyuyorsunuz söyleyin lütfen evet. e, Sadece üretimi Orada bir yapılanma ve düzenleme veya gelişme var e, Ama güvenliğe yanlık bir gelişmeyi ben açıkçası duymadım e, Zaten üretim zorlamasının Olduğu zaten net ortada Yani Dün bir köşe yarısında vardı. Köşe yarısında diyor ki ben bunu tabii sadece köşe yarısından duyduğumu okuduğumu söylüyorum. Buranın yıllık üretimi 2 milyon ton ve 4 yıllık üretimi 8 milyon ton olarak planlandığı köşe yarısında yazılmış. Ama 4 yılda yapılan üretimi 20 milyon ton olduğu söyleniyor bu iş yerinde. Evet. Yani neredeyse 2,5 katı yani bu 110 120 130 bilemediniz. Hadi bilemediniz 150 ee, bir artış hadi dersiniz, bu normal karşılarsınız. Hele bir yer altı kömür işletmesinde normal elektriğinin iki buçuk katı bir e, hedef herhalde çok e, şey olmaz, e, ne diyelim e, mantıklı olmaz. Yani burada siz yer altı işletmesinde bu kadar e, ciddi bir e, üretim zorlaması zaten üretim zorlamasını ben e, e, her programda da söylüyorum. Bir şeyden mi görüyoruz? Yani vardiya değişimlerinden de görüyoruz. E, vardiya değişimleri geç yapılan bir vardiya değişimi biliyorsunuz. Evet. Yani Vardiyalar biliyorsunuz yani hep herkes bilir dörtte değişir değil mi? Yani gerçi bu işlerindeki ben vardiya değişiminin üçte dörtte olduğunu bilemiyorum ama muhtemel muhtemeldir ki muhtemeldir ki bu vardiya dörtte değişecektir. Ama bu vardiya an geçe, geçe bu vardiya elemanın içeride olduğunu görüyorsunuz. Yani bu da zaten üretim zorlamasını bana göre gösteriyor. Yani bu konuda ben bir takım tedbirleri devletin ee, bir takım yaptırımların olmasını e, istiyorum e, öneriyorum evet. bu konuda e, herhalde e, önce e, şapki yöne şapki önle koyup düşünmeleri gereken e, kamu yönetim olması lazım. Bunlarla ilgili bir düzenleme nasıl yapacaklar, aynı şekilde yapmaları evet, gerekiyor. Ben e, aynı hassasiyetin maden mühendislerinin sorumluluğunda olduğunu da düşünüyorum. Özellikle e, yani bunu e, gerçekleştiren arkadaşlara iletirseniz seviniriz. Türkiye 19. Efendim, bir şey söyleyebilir miyim burada? Tabii, tabii, ee, buyurun. Biz maden mühendislerinin odası olarak e, eğer bizim e, yaptığımız etkinlikleri bir incelerseniz bu konuda e, yaptığımız öneriler, etkinlikler, raporlar, sempozyumlar artık ben burada şu an sayamam onları. Merak yani etmeyin. Konuda... Ben e, evet. merak etmeyin. Bunları bilerek konuşuyorum. Anlatmak evet, istediğim evet, şu. Evet. Türkiye şu 19. bakın. Ben son bir ayda yaptığımız üç tane etkinlikten bahsedeyim. S sadece İstanbul. Burhan bu Beyciğim, beni, bir, tanesi, bir, bir dinleyin evet. lütfen. Beni bir dinleyin. Evet. Türkiye 19. kömür kongresinden. Tabii ki kömürün zararları üzerine falan bir sonuç beklemiyoruz. O ayrı bir konu. Ayrı bir tartışma ama bu kongreden e, oldukça etkin bazı kararların çıkması ve e, bunların parlamento yezdinde dile getirilmesi, e, kamuoyuna açıklamalarda bulunulması son derece önemli. Yani e, tabii ki bir sürü evet. çalışma yapıyorsunuz, kongre yapıyorsunuz. Ben bunları göz ardı ettiğim için söylemiyorum veyahut da tartışmayı e, kömürün tamam. zararlarına çekmek için söylemiyorum ama hakikaten Türkiye'de artık ee, sadece eleştirmek değil aynı zamanda e, her birimiz her kurum kendi sorumluluklarını kendi üstlerine düşen görevleri çok daha aktif bir şekilde bunun çok engellendiğini de biliyorum maalesef ki öyle ama 301 tane e, insanımıza canını kaybetmiş olan e, insanımızın, Anılarını başka türlü de gündeme getiremeyiz başka türlü de iyileştirmeyi sağlayamayız kusura bakmayın kap programı kapatmak zorundayım çünkü zamanımı doldurdum ama merak etmeyin. Tekrar sizlerle görüşeceğiz. Madem mühendislerinin görüşlerini programlar aradığımızda sürdürmeye devam edeceğiz. Çok çok Bize teşekkürler. Katılmaya Bize katılmaya devam edeceğiz. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. <gülüyor> İyi günler. Teşekkür ediyorum, Kolay gelsin size. Açık Hoş Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlediniz. Bugünkü programı ben Gürhan Hantürs sundum. Gelecek hafta gene Somaya devam edeceğiz. Gelecek hafta bu. Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle Hoşçakalınız Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu Elvan Cantekin Argun Yum